Sevgili dinleyiciler, Felsefe Fakti programına hoş geldiniz. Bu programda size Jean-Paul Sartre'dan bahsedeceğim. Sartre, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra geçen 25 yıl boyunca sadece Fransa'da değil, dünyada hakim bir entelektüel figürdü. Belki de hiçbir filozof Sartre kadar ünlü olmamıştır. 1980'de 74 yaşında hayata veda ettiğinde Paris'teki cenaze merasimine 50 bin kişi katıldı. Son derece dikkate değer bir olay. Zira artık o dönemde felsefi eserleri modası geçmiş sayılıyordu. Ve radikal politik tavırları, özellikle de aşırı sol gruplara verdiği destek pek onaylanmıyordu. Sartre'ın ünü hem felsefi hem de politik fikirlerinin önünde gidiyordu. Felsefe eserlerinin yanı sıra romanlar, gazete yazıları da yazdı. Ve çok geniş bir kitleye ulaştı. Ancak sonunda kültüre yaptığı katkı tek bir resme indirgendi. Saint Germain Dupre'de bir kafede oturup ağır, okunamaz nitelikte kalın felsefi kitaplar yazan bir varoluşçu. Sartre durmaksızın yazardı ama yazdıklarını pek yeniden elden geçirmezdi. Galiba biraz sıkılırdı bundan. Halbuki fikirlerini açık hale getirene kadar tekrar tekrar Formüle etmek gerekir. Edebi eserlerinin çoğu didaktiktir. Ancak duvar ve bulantı, ki her ikisi de 1930'larda yayınlanmıştır, son derece başarılı edebi eserlerdir. Varlık ve hiçlik de son derece zordur ve kalındır. Belki de gereksiz bir biçimde bu kadar çok yazmıştır Sart. Ancak içinde son derece parlak görüler ve saptamalar vardır. Husserl, Heidegger ve Hegel'i dikkate alır ve üçüyle birlikte bir tartışmaya girer. Fakat o dönemde Sartre, Heidegger'i çok da iyi okumamıştır. 1961'de yayınladığı Diyalektik Aklın Eleştirisini yazmadan evvel Heidegger'i tekrar dikkatlice okur ve bu eserde de Marksizm ile varoluşçuluğun bir sentezini yapmaya çalışır. İlk dönem felsefi eserleri, Heyecanlar, Ego ve İmgelem üzerine yazdığı eserlerdir. Hala kıta Avrupası felsefesi içerisinde bu eserler hatta analitik filozofların bile ilgisini çekmektedir. Antisemit ve Yahudi, Siyah Orfeus ve Varoluşçuluk Bir Hümanizmadır gibi eserleri de bugün klasik metinler sayılırlar. 1950'lerin büyük bir bölümünü kendisini yeniden eğitmekle geçirmiştir. 1960'ta Diyalektik aklın eleştirisi gelir. Bu eser yazıldığı sırada yapısalcılık da çıkmıştır entelektüel hayatın sahnesine ve varoluşçuluk büyük bir eleştiri altındadır. Marksizmin yapısalcı okumaları artık gündeme oturmuştur. Buna rağmen Sartre varoluşçuluğun somut ile ilişki kurarak Marksizm'i de bir tür insanı idealist bir çimde anlayan tarafını aşmaya itebilir. Sartre'ın kendisini angaja ettiği birçok politik mesele vardır. Zaten Sartre'ın felsefesi bizi politik angajmana çağıran bir felsefedir. Bu meseleler arasında en önemlileri işkence, dekolonizasyon, Vietnam Savaşı ve 1968 öğrenci hareketleridir. 1970'lerde Flaubert'in Ült Ciltlik bir biyografisini Yayımlamıştır. Bu biyografide Sartre'ın düşüncesinin ilk döneminde reddettiği psikanalizle de hesaplaştığını görürüz ve varoluşçu bir psikanalizin bir tür taslağı gibi yazar biyografisini. Sartre'ı okumaya başlarken belki de şöyle doya doya bir varoluşsal kriz yaşamayı umarız ama Sartre birdenbire bizi politikaya atar, her şeyin sorumluluğunu almaya. ...angajı olmaya, ötekiler için çalışmaya. Ezilenin, zulüm görenin yanında bir filozoftur. Negritüt hareketini de desteklemiştir. Frans Fanon, Sartre'ı eleştirirken bile ona hayrandır. Sartre, maucu gazeteleri dağıtırken gözaltına alınmıştı. Maucularla aynı fikirde olduğu için değil... ...onların da işitilmesi gerektiğini düşündüğü için. Simone de Beauvoir... ...ki hayat arkadaşıdır. Feminizmin en önemli düşünürlerinden biri, ikinci cinsiyetin yazarı. Belki de Sartre'ın eleştirilecek en önemli yanlarından bir tanesi... ...feminizme tam destek vermemiş olmasıdır. Sartre, Bulantı'yı 1934 yılında ilk taslak biçiminde bitirdiği halde... ...1938 yılına kadar yayınlamamıştır. Bulantı'nın kahramanı, 32 yaşında Rokentin adında bir kişidir... Markido Rolov'un biyografisini yazmak için bu vil diye bir kasabaya gelmiştir. Belediye parkında bir bankta bir ceviz ağacının altında oturmaktadır ve ağacın köklerine bakmaktadır. Bir an kökün kök olduğunu hatırlamaz. Yani kökü kök olarak algılamaz. Sözcüklere ve sözcüklerle birlikte şeylerin anlamlarına da yabancılaşır. Sözcüklerin nasıl kullanıldığını bile unutmuş gibidir. Soluksuz kalır. Uzun bir zamandır Rokentin varoluşun anlamından kuşkulanmamıştır. Dünyada bizi çevreleyen şeylerle ve şeylerin birbirine bağlı oldukları anlam ağıyla yaşarken ve bu ağın içinde hareket ederken varoluşun anlamını sorgulamayız zaten. Var olanlarla çevriliyken varoluşun anlamını düşünmeyiz. Ancak dünya anlamını kaybettiğinde varoluşun anlamı da mesele haline gelir. Var olanların hiçbirinin var olması için tek bir sebep bile yoktur. Ben de gereksizimdir, ben de sebepsizimdir. Zayıf, halsiz, insanın karnına inen, midesine oturan düşüncelerdir bunlar. Sözcükler olmadan şeyleri, şeylerle beraber düşünüyorum. Ayaklarımın dibinde ağacın kökü tahta bir yılana dönüşüyor. Varoluşumun anahtarını bulmuştum diyor Rokentin. Birden iç bulantısı yaşarken var olmak orada yani burada olmaktı sadece. Hiçbir zorunlu varlık varoluşu anlatamazdı. Olumsallık yani şeylerin olmaya dabilecekleri benim varoluşumun hiçbir zorunluluğunun olmaması bir yanılsama değil, aşılacak, ortadan kalkacak bir görünüm değil, mutlaktı. Mükemmel bir olmasa da olurluk. Her şey olmasa da olur. Bu park, bu şehir, ben. Burada Sartre, fenomenolojik bir betimleme yapıyor. İç bulantısı yaşarken yapılan bir betimleme bu. Dünyanın şeylerin nasıl belirdiğinin bir betimlemesi. İç bulantısı, şeylerin sıradan görünümlerini ortadan kaldırır. Geriye kalan ise tortu halindeki varoluştur. Son derece felsefi bir kitaptır bulantı. Onu Sartre'ın son dönem düşüncesini anlamak için okuyamayız ama. Onu kendi terimleriyle, kendi içinde tek başına okumak, düşünmek gerekir. Çünkü zaten bir düşünürün düşünsel kariyerinde bir gelişim vardır. Bir düşünür hep aynı şeyi söylemez, fikirlerini değiştirir. Hatta aynı kitapta bile farklı fikirler, bir hatta birbiriyle çelişen fikirler de öne sürebilir. Dolayısıyla 1938'de yazdığı bulantı Sartre'ın 1960'a kadar ki düşüncesini anlamak için bir anahtar niteliği taşımaz. Varlık ve hiçlikte Sartre, ben de gereksiz, sebepsizdim demenin antropomorfik yani insan merkezli bir şey olduğunu teslim eder. Varlığın olumsallığını anlatmak için varlık kendindedir, kendinde varlık demek yeter. Bulantı bizi yakalar, üzerinde bir denetimimiz yoktur, birdenbire gelir ve bizi ele geçirir, üzerimize bir ağırlık gibi çöker, bulantı oradadır, rokentin onun içindedir. Ve bu içinde oluşta saçmalığı ortaya çıkarır. 1930'larda Sartın yazdığı felsefi eserlere baktığımızda, örneğin Ego'nun aşkınlığı ve heyecanlar üzerine yazdığı esere baktığımızda yönelimsellik fikrinin felsefi düşüncesinin merkezinde olduğunu görüyoruz. Husserl, Transanantal Ego'yu merkeze koymak suretiyle anlamıştı yönelimselliği. Bilincin özelliğiydi yönelimsellik ama yönelimsel bir çözümleme bizi Husserl'de transandantal bir egoya götürür. Çünkü bilincin yönelimleri aslında bu egonun yönelimleridir. Halbuki Sartre için bilincin merkezinde böyle bir aşkın ben, transandantal ego yoktur. Bilinç transandantal bir güçler alanına benzer. Husserl'in yönelimsellik düşüncesini de sardır, yorumlar. Ona göre Husserl, şeyleri bilinçte eritemeyeceğimizi ısrarla vurgulamıştır. Şu ağacı görüyorsun, elbette, yolun kenarında, tozun toprağın içinde, tek başına güneşin altında, Akdeniz'in kıyısından sekiz mil uzakta. O senin bilincine giremez, çünkü bilincinle aynı doğaya sahip değildir. Fakat Husserl realist de değildi. Ağaç, o üstünde durduğu toprak parçasında önceden bulunup da bizimle sonradan iletişim kuran bir mutlak değildir. Bilinç ve dünya tek ve aynı hamle içinde verilir bize. Yönelimselliğin anlamı da budur ve dünya bilince görelidir. Bilincin bir şeyin bilinci olarak var olma zorunluluğu, yönelimsellik ama... Hepimiz dışarıdayızdır, dünyada, başkaları arasında. Kendimizi de saklandığımız bir içkinlikte, bir iç dünyada aramamamız gerekir. Yolda, kentte, kalabalığın arasında, şeylerin arasında bir şey, insanların arasında bir insan. Böylece Prus'tan da çıkıyoruz, iç hayattan çıkıyoruz. Prus'la ilgili iç hayata dayalı, bir yönelimsel çözümleme yaptığımızda yönelimsellik bir anlam verme olduğundan yaşadığımız şeyin anlamını bizim ona verdiğimiz anlam içerisinde keşfederiz. Yani aslında nesne bize bir biçimde beliriyorsa ben onunla önceden kavramsal olarak veya bir anlam dünyası içerisinde belli bir biçimde ilişki kurmuş olduğum için öyle beliriyordur. Örneğin sevgilim birisiyle dans ettiği zaman kıskanıyorsam bu ona sahip olmak istediğim içindir. Bu tür bir çözümleme, örneğin sevgiyi ele alırsak, sevgi de yönelimsel bir edimdir. Ee, sevginin sevilenden değil, benim sevme edimimden kaynaklandığını düşündürür insana. Halbuki Sartre'a göre bu doğru değildir. Bir kadını seviyorsam, onu sevmemin sebebi ona şu veya bu anlamı yüklüyor olmam değil, onun sevilir olmasıdır. Onu sevilir olduğu için seviyorumdur. 1943'te yayınlanan Varlık ve Hiçlik ontolojik bakımdan ikinci bir çerçeveyle başlar. Kendinde varlık ve kendisi için varlık olarak varlığı ikiye ayırır. Kendisi için varlık bilinçtir. Sartre bilinci bir dinamizm olarak düşünür. Yönelimsel olarak düşünür. Ama aynı zamanda Bilinci hiçbir zaman nesneleştiremeyeceğimizi de ısrarla vurgular. Yani kendisi için varlığın doğası kendinde varlığın doğasından çok başkadır. Bilinç bir olumsuzlama hareketidir aynı zamanda. Bilincin doğası olduğu şey olmamak, olmadığı şey olmaktır. Burada rahatsızlık da var elbette. Fakat bu rahatsızlık bir kimliğe sığamamak biçiminde de düşünülebilir. Sartre, insanın kendisini bir kimliğe sıkıştırdığında nesneleştirdiğini, kendinde varlık haline getirmeye çalıştığını düşünür ve bunun imkansız olduğunu da vurgular. Hem kendisi için varlığız ve özgürlük bilincimizin varlığına ait yatsınamaz bir özelliği, özgürlüğe mahkûmuz bu anlamda bilincin varlığı dolayısıyla ama öte yandan da aynı zamanda hep kendinde varlık haline getirme eğilimini taşırız. Kendisi için varlığın aynı zamanda kendinde varlık olmaya zorlaması kendini tanrı olmayı istemekten başka bir şey değildir. Varoluşumuzun olumsal olduğunu söylemiştik ama varoluşumuz aynı zamanda da olgusaldır. Yani olumsallığımızı Olgusallık içerisinde tecrübe ederiz. Olgusallığımız bir takım koşullardan, şartlardan oluşur. Dünyada içinde bulunduğumuz durumun bizi mahkum ettiği, şöyle veya böyle yaşamaya zorladığı şartlardır bunlar. Ama hiçbir zaman kendimizi bu şartlara indirgeyemeyiz. Hiçbir zaman bilinç insan olgusallığından ibaret bir varlık değildir. Çünkü bizim bir aşkınlığımız da vardır. İnsanın varoluşu olgusallıktan müteşekkil olduğu kadar aşkınlıktan müteşekkildir. Yani içinde bulunduğumuz koşulları yatsımaya ve aşmaya da çalışırız. İki özellik hep birlikte bulunur ontolojik bir biçimde insan doğasında. Bir olgusallığa ait olmak, onun içinde yaşamak ve her zaman aşmak onu projelerle, geleceğe doğru ve bu insanın kendisini geliştirmesi, değiştirmesi, yeni bir yaşam kurması imkanıdır. Bunu reddettiğimizde kendi kendimizi kandırmış oluruz. İnsan nasıl olgusallığını reddederek kendi kendini kandırıyorsa, aşkınlığını da reddederek kendi kendini kandırabilir. Varlık ve hiçlik ikili bir şemayla yani kendinde varlık kendisi için varlık ayrımıyla başladığı halde ilerleyen sayfalarda ve bölümlerde başkası için varlıkla da karşılaşırız. Başkası için varlık bilincin başkalarıyla ilişkisiyle ilgilidir. Çünkü dünyada yalnız değiliz. Solipsist bir evrende yaşamıyoruz. Başkasıyla ilişkiyi düşünürken Sartre özellikle Hegel'den ilham alır. Ve Hegel'in köle efendi diyalektiğinde gördüğümüz gibi bir olumsuzluk dinamizmi katar insanlar arasındaki ilişkiye veya bilinçler arasındaki ilişkiye. Bilinçler arasında bir savaş vardır. Bunu bir bakış fenomenolojisiyle de ortaya koyarslardır. Bakışın bir öznesi vardır, bir de nesnesi. Ama aynı zamanda da bir tersine çevrilebilirlik de mümkündür. Bakışın öznesi bir tahakküm öznesidir ve kendisi nasıl görüldüğünü görmez. Nasıl görüldüğünü görmemek daha sonra Sartre'ın zulüm çözümlemesine de esas teşkil edecektir. Amerika'ya ziyaret ettiğinde Sartre şunu fark eder. Siyahlarla beyazlar birbirinin yanından geçerler fakat birbirine bakmazlar bile. Bu aslında beyaz öznenin hiçbir zaman siyahlar tarafından nasıl görüldüğünü de fark etmemesine yol açacaktır. Onun ezen olmasının da bir koşuludur. Çünkü yolda bu birbirine bakmama aslında her zaman bakışın öznesinin beyaz olduğu bir tahakküm yapısını, tahakküm ilişkisini gizlemektedir. Sartre'ın Varlık ve Hiçliği yayınladığı, 1943 yılında iki hafta içinde kaleme aldığı çok parlak bir Tiyatro oyunu vardır. Çıkış yok. Burada da Sartre başkası için varlığın olumsuz dinamiklerini açımlamaktadır. Ünlü varlık ve hiçlikte de geçen cehennem başkalarıdır cümlesini okuyabiliriz çıkış yokta da. Daha doğrusu cehennem başkalarıdır cümlesi çıkış yoku anlamamıza ışık tutabilir. Burada öykü, bir zindanda geçmektedir fakat aslında karakterlerden birisinin de söylediği gibi burası bir cehennemdir. Neden bu zindan bir cehennemdir? Çünkü zindandaki üç kişi birbirine işkence etmektedir. Hiçbiri kendi kendisine yapamamaktadır yani tek başına olamamaktadır. Bir diğeri için büyük bir ihtiyaç hissetmektedir. Fakat bu hissettiği ihtiyaç içerisinde sıkışmaktadır ve bir üçüncüyü aramaktadır. Ne zaman bir çift oluşsa, kurulsa bir üçüncü çıkar, onların çift olma çabalarını rahatsız eden ve bozan. İngilizceye çıkış yok, fasit daire olarak çevrilmiştir. Burada karakterlere baktığımızda karakterlerin kendilerini bir karakter özelliğiyle tanımlamak istediklerini görürüz. Örneğin Garsen ki bu bir kahraman olmak istemektedir. Kendisini bir kahraman gibi görmek, göstermek istemektedir. Ancak çok kritik anlarda bir korkak olduğu, insanları yarı yolda bırakıp kaçan birisi olduğu ortaya çıkmaktadır. Karakterlerden diğeri Estel belli bir anda merak etmeye başlar. Gerçekten var mıdır? Çünkü kendisini aynada göremez. Ve kendisini aynada görememek insanın kendi varlığını ancak başkalarıyla ilişkide deneyimleyebildiğini de anlatır bize. Neden başkaları cehennemdir? Yani bu kaçınılmaz mıdır? Sartın kurduğu bu olumsuzluk temelli dinamik ilişkilerde bunu böyle görmemek gerekir. Aslında mesele sorumlulukla ilgili bir meseledir de ve özgürlükle ilgili bir meseledir. Özgürlüğü herkes için istemek ve içinde bulunduğun olgusal durumun sorumluluğunu taşımak gerekir. Eğer başkaları cehennemse bu biraz da bizim sorumluluklarımızı yerine getiremememiz ve kendi özgürlüğümüzden kaçmamızla ilgilidir. O halde insan kendisine sormalı, ben ne yaptım ki başkaları benim için cehennem? Neden insan ilişkileri içerisinde kendimizi bir tuzağa düşmüş buluyoruz? Burada gardiyan aslında tutuklusunun tutuklusu haline geliyor. Hepimiz birbirimizi hapsediyoruz ve bu hapis içerisinde kendi özgürlüğümüzü de kaybediyoruz. Sartre'ın özgürlük düşüncesi aslında zor bir düşüncedir. Talepkar bir düşüncedir. Bu özgürlük taşıması kolay bir özgürlük değildir. Çünkü Sartre'a göre öz varoluştan sonra gelir. Varoluş özü önceler. Bunun anlamı şudur. Biz belli bir özle gelmeyiz dünyaya. Özümüzü kendi edimlerimiz, seçimlerimiz, hareketlerimizle oluştururuz. Yani burada seçim, özgürlük esastır. Ben olduğum kişiyi yaparım. Herkes kendi kendisini kurar ve yaptığı hareketlerden sorumludur. Dolayısıyla Sartre mağdur söylemlerine pek kulak asmaz. Çünkü bu kendini olgusallığa indirgemek olur. İntihar her zaman mümkündür ve her zaman son seçenektir belki ama bir seçenektir. Eğer intihar etmiyorsak içinde bulunduğumuz durumdan biz sorumluyuz ve onu biz seçtiğimiz için ne yaşıyorsak yaşıyoruz. Bununla ilişkili olarak başka bir iddialı cümle daha kurar Sart, der ki savaş pek çok kurban talep eder, yaratır. Ama bunlardan pek azı masumdur. Burada da başımıza gelen şeylerden aslında bizim sorumlu olduğumuz fikrinin altı çizilmektedir. Bu özgürlük taşınması kolay bir özgürlük değildir. Çünkü aslında sürekli sorumluluğu büyütür. 28 Kasım 1945'te yaptığı bir konuşma Sartre'ın varoluşçuluk bir hümanizmadır. Burada özgürlük fikri ile ilgili bize daha çok şey söylüyor Sartre. Özellikle de özgürlük-sorumluluk ilişkisi üzerine. Her şeyden evvel özgürlüğü yalnızca kendim için istemem sorgulanıyor. Yani özgürlük bireycilik değil. Özgürlüğe yapılan bu vurgu dayanışmanın veya evrenselci bütün insanlıkla kurulan bir ilişkinin imkansız kılındığı veya zorlaştırıldığı bir tür keyfilik değil. Çünkü Sartre şöyle bir şey söylüyor. Benim bir davranışı seçmem, bir seçim yapmam, bir fikri benimsemem, olumlamam, onu bütün insanlığa önermem anlamına gelir. Yani bir değeri aslında burada düşünmemiz gerekir. Ben bir değeri Yalnızca kendim için isteyemem. Eğer o değeri seçiyorsam aslında o değeri bütün insanlığa da öneriyorumdur. Eğer bunu yapmıyorsam zaten burada ahlaksızlıktan da söz etmek gerekir. Yani insanın özgürlüğü sadece kendisi için isteyip başkaları için istememesi veya sadece kendisine doğru söylenmesini isteyip ama başka herkese yalan söylemesi örneğin Sartrın gözünde ahlaksızlık olacaktır. Değerler meselesine gelince şunu da vurgulamak gerekir ki bu Sartre'ın düşüncesinin çok tartışılmış olan bir noktasıdır. Ki Sartre ateist bir filozoftur. Yani dolayısıyla ahlakı aşkınlıkta veya bir dinde temellendirmek istemez. Ona göre ne aşkın bir varlık vardır bizim kendisine bakarak neyin iyi olduğuna karar verebileceğimiz ne de bir tanrı vardır. Nihai olarak ahlaki seçimlerimizi haklılaştırabilecek veya cezalandırabilecek. O halde değerler özgürlüğü öncelemez. Değerler özgürlükten sonra gelir. Değerler ben o değerleri seçtiğim için ve onları bütün insanlığa önerdiğim için var olurlar. Benim seçimimin ürünleridirler. Burada bir evrenselcilik de görüyoruz ve bu evrenselcilikle bağlı bir hümanizma ortaya çıkıyor. Yani insancılık ortaya çıkıyor. Tabii Kant'ın ahlakıyla da tartışmaya girdiği düşünülebilir burada Sartre'ın. Şunu söyleyebiliriz. Sartre, Kant'ın ikinci kritiğine veya ahlakı transandantal bir zeminde temellendirmeye çalıştığı ahlak metafiziğinin temellerine çok yakın olmasa da kategorik imperatifi yeniden düşünmektedir. Çünkü benim bir Değeri benimsemem demek, onu bütün insanlığa da önermem demektir. Benim eğilimime ahlaki değerini veren budur. Sartre, Antisemit ve Yahudi'yi 1944 yılında yazdı. Bu kitabı yazdığında Yahudilik üzerine çok şey bildiği de söylenemez. Hatta bu kitapta bir yerde Yahudilerin tarihsel bir halk olduğunu da reddeder. Tarihsel bir halk olmadıklarını söyler. Kitap belli bir cehaletle yazılmış olsa da özellikle antisemiti çözümlediği yerlerde gerçekten son derece parlak bir takım fikirler ortaya koyar. Şöyle der Sartre, antisemit olmak elbette bir ortalamalıktır, bir vasatlıktır. Ama aslında insanlar bu vasat topluluğun bir parçası olmak içinde antisemit olurlar otantik yahudi ki bu otantik inotantik kavramlarını Sartre Heidegger'den almaktadır. Kendi kendisini yahudi yapan kişiyken inotantik yahudi diye nitelediği bir var olur. Antisemitin yahudi haline getirdiği varoluştur. Yani burada da Bakış felsefinesine müracaat edebiliriz. Bir yahudi gibi görülmek beni Yahudi yapar ama benim bu duruma verdiğim olumsuz tepki buna karşı kendi Yahudiliğimi üstlenmek biçiminde olabilir. Kendi kendimi bir Yahudi olarak kurmak biçiminde olabilir. Sartre'ın ırkçılıkla ilgili yaptığı saptamalarda çok tartışılmıştır. Örneğin Frans Fanon tarafından Siyah Deri ve Beyaz Maskeler adlı kitabında Fanon Sartre'ı bolca alıntılar. Orada da aslında Sartre'ın temel probleminin sınıf ile ırk arasındaki ilişki olduğunu görüyoruz. Ve burada da aslında Sartre'ın bir evrenselciliği, evrensel bir barışı ırkın aşıldığı, sınıfsal farkların aşıldığı bir barış olarak düşünmeye çalıştığını görüyoruz. Yani aslında Evrensel bir insani eşitlik, ırksal farkında ortadan kalkacağı bir hayatı vadeder eder bize. Sartın tarih üzerine düşünceleri, diyalektik aklın eleştirisinde verilir bize. Orada da çok sık alıntılanan cümle şudur. İnsanlar kendi tarihlerini yaparlar. Ancak verili bir takım koşullar içerisinde. Burada da belki en dikkat eder şey, Sartr'ın diyalektiği yeniden, tarihsel diyalektiği, tarihsel materyalizmi yeniden düşünme çabasıdır. Bu diyalektiği sonu olmayan bir diyalektik olarak ele alır ve insanın dünya ile ve başkalarıyla kurduğu temelinde nedret olan bir olumsuzluğu merkeze koyar tarihsel gelişimi çözümlerken. Sevgili dinleyiciler, bir felsefe vakti programının daha Sonuna geldik. Sizlere beşinci parçamı çalarak veda ediyorum. Herbie Hancock, Goodbye to Childhood.